Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Raddim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'alamin. La Cellat ve Salamu Aley Rasulina Muhammed ve Aley Aalehi ve Sallahi Ijma. Muhterem dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'den yani mushafımızdan 31. sayfada Bakara suresinin 205. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. 204. ayet-i kerimede bir insan tipinden bahsetmiştir Rabbim. İnsan psikolojisiyle ilgili kitap okumak istiyorum derseniz, Kur'an-ı Kerim okuyun, sonra psikoloji kitaplarını okuyun, onlardan bilgi edindikten sonra tekrar yine Kur'an-ı Kerim okuyun. İnsan psikolojisini bize en iyi, en doğru şekilde veren Rabbimizdir. Çünkü yaratan o. 204. ayet-i kerimede öyle insanlar var ki konuşmaları hoşuna gider ve söylediklerine de Allah'ı şahit tutar yani yemin eder ama o en katı düşmandır demişti. Ve o en katı düşman yani bizim cehennemlik olmamız için inanç yolumuzu kesen, Kur'an'a giden yolu kesen Bizim Ameli Salihimizi engelleyen bu adam ve idatevella yönetimin başına geçecek olursa seafil ardı yufsida fiha ve yuhlikel harte ve nesil yeryüzünü bozar ziraatı ve nesli Helak eder diyor Rabbim. Yeryüzünün düzenini bozar, ziraatı mahveder ve nesilleri de bozar diyor Allah Celle Celaluhu. Ya bakınız Kur'an nelerden bahsediyor bize. Kur'an neden bahseder diye 70 milyon insanın eline birer kağıt, birer kalem versek ve yazın deseydik Namazdan oruçtan bahseder der bir çoğunluğumuz. Doğru onlardan bahseder de Rabbim dünyayı veya bir köyü değil bir kulübeyi, kabileyi yöneticide bile özellikler ister. Bu dili tatlı ama kalbi katı Allah'a kul olmayan Kula kul olan insanlar yönetimin başına geçecek olurlarsa Yeryüzünün düzeni bozulur diyor Ziraat bozulur Yeryüzünün düzeni bozulur derken havası bozulur Suyu bozulur, denizi bozulur Ziraat bozulur diyor Nesil de bozulur diyor Bakara suresinin 205. ayet-i kerimesinde İsterseniz siz bu ayet kelamı'yı benim eserim olan tevfifim olan sekiz ciltlik şifa tefsirinden de bir okuyu verin. Burada kısa geçiyoruz. E günümüzde bunu görüyoruz değil mi? Dünyanın havasını bozanlar, dengesini bozanlar, dünyada neredeyse içilme su hale içilecek su bulunmaz hale getiriyorlar. Gökyüzünden asit yağıyor Havayı kirletiyorlar Niçin daha fazla kazanalım diye Hani bir zenginimiz televizyondan dinlemiştim ben Efendim biz fabrikayı kurduğumuzda Fabrikayı kuranlar bize Bacasına filtreyi teklif etmediler Halbuki filtrede takılması gerekiyormuş 20 yıl havayı zehirlemişiz diyor Şimdi zenginimiz orada e, kendini temize çıkarmak istiyor ama Avrupa'da bu fabrikaların filtresinin olduğunu biliyordu. Fakat filtrede çok pahalıymış. Yani yatırıma bu kadar para ayırmayalım. Varsın millet zehirlensin şu kadar milyar veya trilyon da o işe yatırmayalım. Mantığıyla duymazdan görmezden ve bilmezden gelme vardır. Batı da kirletti havasını, onun için küresel ısınmadan şikayet ediyorlar, buzların erimesinden şikayet ediyorlar, sahillerin su altında kalacağından şikayet ediyorlar, hayvanlar havanın zehirinden veya Zirai mahsullere atılan zehirlerden nesli tükenen hayvanlardan bahsediyorlar Bütün bunların temelinde ne var? Daha çok kazanma var Dünya hırsı var İnsanlığa faydalı olma yok Daha çok kazanalım fikri vardır Ziraatı da mahvediyorlar Daha çok kazanalım diye şeyin e, yiyecek maddelerinin bünyesinde değişiklikler meydana getiri veriyorlar ve insanların bilmediği hastalıklar onları yemekle meydana geliyor ve nesli bozuyorlar. İffetli beyefendi çocuklar yetişmesi gerekirken daha çocukluğundan itibaren beynini yalnız dünyaya şartlandırıyorlar yalnız dünyaya değil Çocuklarımızın istikbalini biz 80 yıl olarak düşünmeyelim, 100 yıl olarak düşünmeyelim 100 yılımız güzel olsun dedik Ayet-i Kerimede birinci e, Ayet-i Kerimede Rabbena atina fid dünya haseneten diye. Dünyamız güzel olsun ama ahiretimiz de güzel olsun Yani çocuklarımızın istikbalini düşünürken biz 100 yılla sınırlamayacağız Sonsuza uzanan bir sıratı müstekime koyacağız çocuklarımızı Vefat ettikten sonra da hayatları güzel olsun diye gayret göstereceğiz Yalnız dünya ile sınırlandıranlar terörü tetikleyen insanlardır Soygunları tetikleyen insanlardır Mafya, Türkiye'de bakınız mafya kelimesi bile yabancı bir kelimedir Türkçe değildir, batıdan gelmiştir. Çünkü orada bu kurulmuştur. Yani en ünlü dönemleri 1920'li-30'lu Amerika'da mafya devleti kurulmuş. Hala mafya devleti devam ediyor. Ama kurallarını koymuşlar mafya. Mafya kurallara göre hareket ediyor. Ülkede birbirlerini vururlarken bütün dünyada bu sefer insanları vurma mafyası kurmuşlar. Afganistan'da 1 milyona yakın. Irak'ta bir buçuk milyon Müslüman öldüren bir mafya kurulmuş. Nesli yok ediyorlar bu adamlar. Ahlakını bozuyorlar bu adamlar. وَمِنَ النَّاسِ yeşri يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَى اَمَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ bil-ibad. <بِلْعِبَاد> o tür kötü insanlar olduğu gibi insanların arasında öyleleri de var ki diyor, Allah rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah'ın rızasına kendi canını satar. Verir canını. Bir başka ayet gelmez Rabbim diyor ya اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ ve اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah cennet karşılığında müminlerin canlarını ve mallarını satın aldı diyor. İşte gerçekten öyle insanlar da var ki canını veriyor ve karşılığında Allah Celle Celalühüm rızasını arayıyor. Yeryüzünde insanlığın devamı, faziletin devamı, izzetin, iffetin devamı bu insanlarla ayakta duruyor. Mutlaka Allah onları ayarlıyor da, Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı bu değerli insanlar devam ettiriyorlar. Bu tür özellikleri ve de güzellikleri. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ Bozgunculuğu Allah sevmez. Bozgunculuk için koşturanlar var, bozulanı düzeltmek için, koşturanlar var. Onlara bir salih diyoruz. Islah kelimesi var ya biliyoruz onu. Düzelten adam. Salih hem kendisi düzgün hem de bozulanı düzelten adam manasına gelir. Kafir de bozan adam manasına gelir. Fasit, müfsit kelimesiyle ve zikrile lehut teghillah akhazathu al izzatu ismi fahasbuhu jahannam wa ona ya allah'tan kork deseniz kibirlenmeye başlar diyor rabbim ve günaha sevk eder kendisini Günaha başlar Ya Allah'tan kork be Yeryüzünde bozgunculuk çıkarma Zirai mahsulleri perişan etme Nesiller üzerine kumar oynama Bu milleti perişan etme Dediğinde Bu seferde Kibirlenmeye başlar bu adam diyor Gururlanmaya başlar Günaha yönelir bu sefer yeniden diyor Allah celle cülahu. Ama cehennem onun hakından gelir diyor. Fahas buhu cehennem. Ona cehennem yeter. Vele bir selmihad. O çok kötü bir yataktır. Bu dünyada insanların kanından, göz yaşından, alın, terinden kendisine saraylar yaptırabilir o sayrayları bu insanların kanlarıyla boyayabilir Onların tenlerini toprağa gömerek Kendi kazanını kaynatabilir Yemeğini hazırlayabilir ama O cehennemde ateş yatağında yatacaktır Diyor Allah Celle Celaluhu Ona karşılık da Allah rızası için Kendi canından geçen insanların da olduğunu Rabbimiz haber verir ve ondan sonra bize der ki Ya eyühellezina amenu ey iman edenler udhulu fis-silmikafe Hep birden hepiniz hep birden İslam'a giriniz. Barışa giriniz. Hani silim, barış. İslam, barışı kabul etmek. Kiminle? Allah'la barışmak. Eşhedü en la ilahe illallah dediniz, yerde ve gökte Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yönetenin yalnız Allah olduğunu kabul ediyorum ve de ilan ediyorum. İlan da ediyorum, eşhedü o. Ben şahitlik yapıyorum. Allah'tan başka yaratan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur. Bu sefer kendini ilah koyanlarla bu sefer aran açılıyor yalınız. İşte bu şahadet kelimesinin önemi ve özelliği bu. Eğer ben batının değerlerine inanırım, Kur'an'a değil, veya Amerika'nın değerlerine inanırım, Kur'an'a değil diyorsa bir adam, Allah'la arayı açar, Allah'ın kullarına kul olur, onların dediğini tutar. Biri de kalkar, hayır, Allah Celle Celaluhu en doğrusunu söyler, der, ve ona teslim olursa, bu sefer kendini ilah yerine koyanlarla karşı karşıya gelmek durumu var. Kesinlikle yeryüzünde altı milyar insanın durumu bu. Ya Rabbime kul olacaktır, bu sefer kendini ilah yerine koyanlarla karşı karşıya gelecektir veya Allah'ın kullarına kul olacaktır. Bu sefer de Allah Celle Celaluhu'ya harbi ilan etmiş olacaktır o. Rabbim diyor ki hepiniz hep birden İslam'a girin. Böylelikle barışa girmiş olursunuz. Velatette bi ukhu duvat eşşeytan. Şeytanın adımlarını izlemeyiniz. İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bunu Yasin Suresi'nde de 5. sayfasında okuyoruz. Elhamüaleyküm <gülüyor> ya beni Adem elleti şeytan. "İnnehu Şeytana kulluk yapmayın." diye sizden söz almadım mı? Şeytana kulluk yapmayın demedim mi? O sizin düşmanınız ve en iyabuduni. Bana kulluk yapın. dedim diyor Allah Celle Celalü. Öyle veya böyle Herkes kul olarak yaratıldığından bunun dışına çıkması mümkün değil. Er-Rahman suresinde bunu ifade etmiş Rabbim. Çıkmanız mümkün değil diyor. Kul olarak yaratıldınız. Ne yaparsanız yapın. Ben kul değilim, Allah'a kul değilim, peygambere ümmet değilim dersen de yine de onun verdiği dille konuşuyor, onun verdiği akılla kelimeleri düzene koyuyorsun. Hiç istememene rağmen ihtiyarlıyorsun. Madem Allah kul değilsen sabitle kendini canım, hasta olma, sıhatini koru, korumak için yatırımlar yapıyoruz ama gidiyoruz yine de, gidiyoruz. Ecelimize doğru gidiyoruz Kulluğumuzu Görüyoruz Biz kul olmaktan çıktık diye bazen <gülüyor> Ya ne bileyim ben Bunlara nasıl profesörlük unvanını Vermişler bir hanım öyle diyor Profesör hanım biz kul olmaktan Çıktık Diyor Ne bileyim ben yani acaba Ayık olmadan yani sarhoş mu Geliyorlar Yoksa böyle konuşacağım mı diyorlar benim köyümde okuma yazma bilmeyen bir kadın bile bu cümleyi kullanmaz. Bu cümlenin ne manaya geldiğini bilir. Onu söylerken de ihtiyarlıyor o kadın, kulluğu devam ediyor yine. Allah'a kul olmakta gönüllü değilse bu sefer kula kulluk yapıyor yani. Kul olmaktan yine çıkmıyor ama biz Allah'a kul olmakla iftihar ediyoruz. Böylelikle kula kul olmadığımızı ortaya koyuyoruz. فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Bu apaçık deliller geldikten sonra yine de kayacak olursanız, yani Allah Celle Celalü bir tabiat ayetlerini sunmuş gözümüzün önüne, bu denizler, bu yıldızlar, bu çiçekler, bu böcekler, bu çocuklar, bu taşlar, bu kuşlar Bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun varlığının ve birliğinin işaretleridir Bunlar birer ayet Bir de Kur'an ayetlerinin hepsi Allah Celle Celaluhu'nun bize yol gösteren delildir, belgeleridir Bütün bu belgeler elinizde kılavuz kitabınız olmasına rağmen siz saparsanız, kayarsanız ama bilin ki Allah her şeye gücü yetendir, her şeye hükmedendir, hükmünde de hikmet sahibi olandır diyor Rabbimiz. Hel yandurûne illâ en ye'tiyehumullâhu fi zulelim minel gâmâmî vel melâiketû ve kudiyel amrû ve illallahi turcaul umur Onlar neyi bekliyorlar? Allah Celle Celalü bulutların içerisinde Allah gelsin. Yanında melekler de olsun. Bunu mu bekliyorlar? Yani bakın dağlar Allah'ın yarattığı birer delil. Gökyüzünde bulutların kayması, güneşin doğması, ayın doğması ve batması, hilal halinden Dolunay'a dönüşmesi, bütün bunlar Allah'ın varlığının ve birliğinin işareti. Bunları görmüyorlar da. Kur'an ayetlerini dinlemiyor ve anlamıyorlar. Bu adamlar, Bulutların üzerinden Allah gelsin, melekler de gelsinler, oradan Allah'a görünsün, şey insanlara görünsün, onu mu bekliyorlar? Hani Mekkeli müşrikler sevgili peygamberimize diyorlar ya, Allah niye seni göndersin peygamber olarak, melek gönderseydi derler. Melek gönderseydi ne olacaktı? E insan suretine girecekti, o zaman yine inanmayacaktınız. Çünkü meleği görme özelliğimiz yok bizim Bizim bildiğimiz bir şekle dönüşecekti Yani günümüzde bile birçok olayların Hepsi, hepsinin olayların hepsi Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik yaparken inkarcılar da her olaya bir kılıf bulmak suretiyle Allah Celle Celaluhu devre dışı bırakmaya gayret gösteriyorlar Onun için Rabbim Ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha demişti Onlar her türlü mucizeyi görseler Yine de iman etmeyecek olanlar iman etmezler diyor Rabbim Ve kudiyel emur İşler karara bağlanmıştır ve ilallah-i turca'ul Bütün işler Allah'a döndürülür diyor Rabbimiz. Sel beni İsra'ile kem âteynâhum min ayetin beyine. Peki, İsrail oğullarına sor diyor Rabbim. Onlara nice mucizeler verdik biz. Apaçık mucizeler verdik. Onlara Sor. Yani Musa aleyhissalatu vesselamın elinden Rabbim birçok mucizeyi gösterdi. Hani asasının yılana dönüşme hali, elinin bir nur gibi parlaması hali, denizin yarılması hali gibi birçok mucizeler gördüler ama bu mucizeleri gördükleri halde iman etmeyenler oldu. Vaman yübetil Niyamet Allahı min bagdıma jāethu, fīn allahu fīn Allahı şeđidul Kim Allahın ayetlerini değiştirecek olursa, tabi bu mucizeler geldikten sonra, bu ayetler geldikten sonra, bilsin ki Allahın azabı çok şiddetlidir diyor Rabbimiz. ...hani Rabbimin mucizelerini görerek inkar edenlerle, aslında her şey mucize. Fakat alışık olduğumuzdan mucize olmaktan çıkar bizim aklımıza göre. Yağmurun yağması bir mucize, çiçeğin açması, kara topraktan beyaz lalenin, kırmızı lalenin, siyah lalenin çıkması... Kırmızı karanfilin, mor menekşenin çıkması aynı topraktan. Ayrı renklerin ve ayrı kokuların oluşması Rabbimin mucizesi de İnsanlar bunu göre göre göre alışkanlık hale getiriyorlar. Rabbim tutuyor bu insanlara iman etsinler diye veya mazeretlerini ellerinden almak için asayı yılan haline dönüştürüveriyor, denizi veriyor. Görsünler diye. Ama onu gördükleri halde de iman etmeyenler etmiyor. Onların azabı biraz daha şiddetli olacağını Rabbim ifade ediveriyor. Neden inke iman etmiyorlar? Züyine lillezine keferul hayâtu d-dünyâ ve yesherûne minellezine âmenû vellezîne attagav fevgahum yevmel gıyâmeh veallâhu yerzugu. Men yaşa bir gayri hesap. Kafirlere bu dünya hayatı güzel gösterildi diyor Rabbim, süslendi. Dünya hayatı güzel gösterildi. Efendimiz de diyor ya, dünya müminin hapishanesi gibidir. Dünya mümine göre bir hapishane. Kafire göre ise bir cennet. Ne demek bu? Mümin de kafir de bu dünyada iyi yerlerde otururlar. iyi yemekler yerler, iyi havalar alırlar, iyi sular içerler, iyi bir hayat yaşayabilirler. Ama ahirete varınca cennette mümin makamını bir görür ki Aa, dünyada kaldığı yer Yedi kule zindanından beter. Kafir de dünyanın en fakir, en hakir adamı olsa yedi kulde zindanının yedi kat yerin dibinde bir habis hayatı yaşasa dünya hayatında cehennemdeki yerini görünce yahu dünya benim için cennetmiş diye verecek diyor hadis şerifin işaret ettiği mana. Bu dünya güzel gösterildi, dolar güzel gösterildi, altın güzel gösterildi. Köşkler, yatlar, arabalar güzel gösterildiğinden ona doğru koşan insanlar önündeki engellerin hepsini kaldırıyor. Meşru veya gayri meşru hiç önemli değil. Hukuka uymuş veya uymamış Uyan yolu da uymayan yolu da Değerlendiriyor Hedefe varmak için Ölüyor Öldürüyor Soyuyor Hortumlar kuruyor Soygunlar yapıyor Hedefine varabilmek için Ve müminlerle de dalga geçiyor <gülüyor> Rüşvet almazmış Oğlum sana bir trilyon veriyorum bak rüşvet diyor. Sen bana bu yirmi trilyonluk malı ihaleyi bana vereceğim. Olmaz abi haram. Olmaz abi haram. Oğlum deli misin sen? Senin aldığın maaş ne? Bu senin bak vereceğim para maaşın bir milyon katı. Ne diyorsun sen? Yüz yıl çalışsan bu parayı elde edemezsin maaşınla sen. İki yüz yıl yaşasan da edememezsin. Diyor öbürü. Almama abi diyor. Adam da dalga yahu olur mu böyle adam? Yahu böyle adam mı olur? Diyor. Ama kıyamet gününde de onlar o kafirlerin üzerinde olacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu mütteği insanların makamı çok yücelerde olacaktır. Allah dilediğini diledi. Vallahu yerzuku men yeşa o bi gayrih isse. Dilediğine hesapsız rızıklar verir diyor Allah Celle Celaluhu. Rızıkların helalını ve güzelini istiyoruz. Takva azığını istiyoruz. Dünyamızın güzel olmasını, ahiretimizin güzel olmasını Salih insanlarla bu dünya hayatımızı güzelleştirip ahirette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmamızı Cenabı Allah'tan istiyoruz. Rabbimiz kabul buyursun. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.